Radyo tiyatrosu. Söylediği gibi ise. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Program yönetmeni Niazi Hancı. Senaryo Serink Çokum Seslendirme yönetmeni Elif Baysal. Onun evliyalardan tefsir ve hadis alimi Seyyidet Nefis Hazretleri, Hicri 145, Miladi 745 senesinde Mekke-i Mükerreme'de doğdu. Tahire ve Kerime Tübber'in lakatlarıyla bilinen Nefise Binti Hasan, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, dördüncü göbek torunuydu. Yüce Allah onu, ilim, cömertlik, itaat, ibadet zengindiği, şefkat, ve sergi bolluğu gibi basıflarla donatmıştı. Önce Medine'ye nereye yerleşen daha sonra Mısır'a giderek oradaki halka aydınlatan seyyid etmi peşazlıkleri ilmiyle alimlere hoca dualarıyla Mısır'a bereket, insanlara şifa oldu. Rüzgar kum fırtınasına dönmeden eve varabilsem, ...deveye de bir şey oldu. Sanki adım atmak istemiyor. Allah Allah. Hadi bakayım Uysal uylu devem. Eve geç kaldık. Biraz çabuk. Lübnanı Hatun'da çocuklar merak eder sonra. Aa, şu kumlara batışık yürüyen kadın da kim? Yolunu kaybetmiş birine benziyor de bitkin. Rabbim nasıl oldu da yavrumu kaptırdım o kuşa kim bilir hangi doğum başında dolanır durur kolum kanadım indi ben yavrum olmadan nasıl yaşarım evlenlerden birini görsem de derdimi ona döksem duasını alsam uzun gagalı kara kanatlı kuş ...nasıl aldı yavrumu. Rüzgar'ın savurdu kumlar arasında beliren şu zattaki seçkin birine benzer. Bu yana geliyor. Efendim, efendim bana yardım edin efendim. Ne olur bana yardım Kızgün edin. Kızgın çöle yağmur gibi yaş akıtan kadın. <Gülüyor> Derdin nedir ki yüreğine sığmadı da deniz gibi taştı? ...niye böyle saç başrolarsın? Ey Hazreti Asen Yenimber... ...seni kim tanımaz? Gelişinden belli... ...o mübarek soydan olduğun hemen anlaşılıyor... ...yolundan çekileyim de... ...basacağın yerde ayak izin Ey dertli kadın... ...dur da derdini söyle... ...benden yardım istedin... ...neden dövünüp duruyorsun? Kaybettiğin nedir? Para mı, mal mı, evlat mı, eş mi...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 Benim elimden ancak dua etmek gelir. Peygamber efendimiz Allahü Teala indinde duadan daha makbul bir şey yoktur diyor. Rabbim sen bu ümitsiz kadını yavrusuna kavuştur. Alan sensin, veren sen. Kaybetmenin acısını bulmanın sevinciyle ört. Anak sesi İşte o kara kuş Şükürler olsun Allah'ım Geri döndü Kakasında da yavrum Yavrum Üzülsün i̇şte o... sevinç yavrum. kadar çabuk yer değiştirdi İşte Evladım kumlar üstünde Kara kuş geri getirdi onu Hadi Artık üzülme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 Müjde, müjde ey Hazreti Hasey'ne evler Bir kızın oldu <Gülüyor> Şükürler olsun Demek bir kız <Gülüyor> Bu çocuk cömertlikte eşsiz sevgili halası Nefise Hatun'a benziyor Kız çocuk halaya çeker derler Dileğim odur ki huyu suyu da ona benzesin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 Çünkü peygamber efendimiz kalbinde bir hardal tanesinin tartısı kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyuruyor. Servet de geçici öyle değil mi babacım? Asıl zenginlik insanın gönlünde de demiştin. Hem peygamber efendimiz kultuya vazio edince allah Teala itikat göklere kadar yükseltiyor demiyor mu? <gülüyor> Elbette. Bu kız valinin kızı değil mi? Evet. En yüz yaşında Hadis şerifleri, İslami bilgileri Şimdiden biliyor Şaşılacak şey Halinde tanrımda da bir başkalık var Sanki yetişkin bir insan gibi Nereye gidiyoruz baba Resulullah'ın kabri saadetine nefise Babam beni o kutlu mekana Senin yaşındayken götürürdü Bir gece Resulullah efendimiz babamın rüyasına girmiş Ya Zeyd sen oğlundan razı olduğum için ben de oğlundan razıyım buyurmuş. Şimdi razılık dilemeye gidiyorum. Ben senden hoşnudum kızım. Annem o da senden hoşnuttur. İnşallah babacığım.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 Sizin bilgilerinizin henüz eşiğindeyim Benim bilgim sizinkine erişebilir mi? Dünyanın imamı Hicaz Hatibi Haremeyin müftüsü Ve ümmeti Muhammed'in güneşi diyorlar size Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellem Öyle bir zaman gelir ki insanlar her tarafı ararken Medine'deki alimden daha alim bir kimse bulamazlar Hadisi şerifi sizin için söylenmedi mi? İlim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 Demek öyle. E, dalıp gittiniz efendim. Bir şey demeyecek misiniz? Fakat... ...cevap vermiyorsunuz. Nereye efendim? Cevap vermeden mi gidiyorsunuz? İşte Hazreti Hasiniyem ver. Mescitten dağların arasında. İshak... İshak Muhtemem. E, beni mi çağırdınız efendim. Evet. Seninle konuşmak isterim. Gel şöyle yürüyelim. Kızın Nefise ile evlenme talebinde bulunmuştum. O gün susup kaldım. Çünkü Allah'ın izni ve Hazreti Peygamber'in kabli olmadan sana cevap veremezdim İshak. Onun için susup kaldım. Haklısınız efendim. Dün gece rüyamda efendimizi gördüm.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 İman ve bilgi yolunuz hep aydınlık olsun. Ey Nefis Hatun, geceleri duymadan gözyaşı dökersin. Yoksa benimle evlendiğine pişman mısın? Bilmeden incittim mi seni? Evlat istedin, yüce Allah bize Kasım'la Günsünü verdi.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 Seydet Nefise geliyor. Seydet Nefise geliyor. Yine yoksulları sevindirecek galiba. İşte, işte keselerle para dağıtıyor. Biz de nasıl denelim, hadi. Seydet Nefise, Seydet Nefise hazretleri bana vereceğiniz bir şey yok mu? Bütün keseleri dağıttım. Bana da pay düşseydi iksiyemi tamamlardım. Üzülme. Şu ördüğüm ipleri sana vereyim. Satıver. Parası senin olsun. Demek ki senin de kısmetin bunlarmış. <gülüyor> Sağ ol ey Seyid et Nefise Hazretleri. Sağ ol. Halacığım, karnım acıktı. Sen karnını doyur kızım. Ben oruçluyum. Ama hala yiyecek bir şeyimiz kalmamış. Mutfak bomboş. Bir parça ekmekten başka bir şey yok. Sahi mi? Dolaplarda mı boş Zeynep? Evet hala. Bir daha bak o zaman. Aman Allah'ım. Sepetler ağzına kadar meyve dolu. Dolaplarda peynir, hurma...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 Nil nehrinin suyu hiç bu kadar azalmamıştı. Neredeyse tarlalarımız bahçelerimiz koruyacak bali hazretleri Açlık kıtlık kapımızda bekliyor Biliyorum siz onu merak etmeyin Mısır'ın eski bereketine kavuşması için Seyidet nefis eden dua isteyelim Ters haberciler gönderilsin Peki efendim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 İşte yağmur başladı. Şükürler olsun. Şükürler olsun Rabbim Şükürler olsun Allahım. Bak ya, yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur Allah yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur Su Elimden bir şey geldi Akdeniz'in sularına neredeyse gark olmak üzereyiz. Rabbim, bizleri koru. Uzakta Mısır toprakları. Rabbim, bizi karaya ulaştır. seni ulaşamadığım kalp.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 Esenlikle kıyıya çıkmalarına yardım et. Dağ gibi yükselen dalgaların öfkesini söndür ya Rabbim. Üstünüze bir kuş geliyor. Bakın bakın. Yaklaşıyor. Nereye evet, ya, evet, şey Kırmızı bir şey. Ağzım ağzım. Ağzım, ağzım, evet, evet. Bırakaydı Bırakaydı ah. Bir bohça. Ee, açın bakalım. Ne İçi iplik dolu. Bunun bir anlamı olmalı. Bir bohça dolusu iplik Evet evet. Gemimizde açılan dediği bununla tıkayacağız. Alpler. Hadi iş başına. Adet, erim, Hadi Hadi Yüce Allah seydet Nefise'nin hatırına bizi geri çevirmedi. Bu yardım Rabbimiz'dendir. Şükürler olsun.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 Sadece dua Üzülme Ayşe Hatun Hele şu mindere otur nefes al Zeynep Efendim anacığım Misafirin nar şerbeti getir Yorulmuştur içi ferahlasın Peki Ya Rabbi, Sen kullarına acıyansın Senin merhametin sonsuzlukları kaplar Bu yaşlı ve yoksul kadına yardım et O yetimlerine acı Onların sıkıntılarını gider Yüzlerini güldür Zeynep Kapıyı açıver Hayırlı bir haber gelmiştir inşallah Halacığım Kapıda bir kaptanla tayfaları var Seninle görüşmek isterler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 Gemimize buğday yüklemiş Akdeniz'de yol alıyorduk. Birden fırtına çıktı. Kuşun getirdiği ipliklerle açılan gediği kapattık. Gemimiz artık su almıyordu. Ayrıca fırtına da birden bire dinmiş, sular yatışmıştı. Sanki az önce yaşadıklarımız bir kabustu. Yüce Allah ettiğimiz duaları sizin hatırınıza kabul etmiş olmalı. Neyse, sağ salim kıyıya vardık.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 Bak görüyor musun şu izdihanı? Söylesene Onların hepsini kabul edecek misin? Onlar kim bilir hangi işlerini bırakıp Hangi sıkıntılara katlanarak Bu sıcakta yola düşmüşler Geri çevirmek olur mu? Ey nefiset-ü tahire Bilirim Bu insanlar odalara sığmazlarsa Senin gönlün o kadar geniştir ki Orada yer bulurlar kendilerini Korkum şu ki Yorulup hasta düşeceksin Kapıları aç efendi Gelsinler Benim için yol yürüyeni o kapıdan geri çeviremeyiz O ayaklara borçlu kalırız sonra Pekala Enişte işte Halam seccadesinin üzerinde baygın yatıyor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 Fahli Hazretleri Seyedet Nefis'i Mısır'dan ayrılmayı istermiş. Mısır'dan ayrılmayı mı? Peki ama neden? Oturduğu ev ziyaretçilerle dolup taşıyor. En uzak şehirlerden insan kafirleri Seydet Nefisinin doğasını almak için yollara düşüyorlar. Kızgın çölü aşıp gelenler dahi oluyor. Daha geniş bir evde otursaydı sıkıntıları bu kadar olmazdı diye düşünüyorum. Herhalde ev dar geldiği için burayı bırakmak istiyor et Nefise'ye Kahire'nin en geniş evini seçmek bizim için zor olmasa gerek. Yeter ki kendisi Mısır'dan ayrılmasın. Bunu ona böylece iletin. Başüstüne efendim. Ne düşünüyorsun hatunum? Mısır halkı bana alıştı. Buradan ayrılırsam onca yetim, onca yoksul ne yapacaklar? Vali Hazretleri bize büyük bir ev tahsis edeceğini bildirdi. Sanıyorum ki Allahü Teala bizi bu mekanda görevli kıldı. Burada kalalım efendi. Bizi arayanlar sağlığımızda ve öldükten sonra burada bulsunlar. Seyyidet Nefise. Sevgili komşum kolay gelsin. Yine iplik mi büküyorsun? Evet komşum. İnsanoğlu boş durmamalı. Senden bir isteğim olacaktı Nefise Hatun. Benim çarşıya gitmem gerekiyor. Kızımı yalnız bırakamıyorum. Kötülüğün olduğundan aklım onda kalıyor. Ne olur. Ben gelinceye kadar sende dursun. Hem iplik bitmene de yardım eder. Elbette komşum. Başımla beraber. Sağ ol Seyidik Nefise. Gidip getireyim kızımı.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 Ezan okunuyor Öğlen oldu Abdest tazeleyip namazımı kılayım Ne güzel bahçe İnsanın içi açılıyor Burası halanın varlığıyla güzelleşti Halan nereye gitse orası güzelleşir Bereketlenir Hastaların yanına varsa hastaları iyileşir Sahi mi? Doğru söylüyorum Seyidek Nefis'e benim bacaklarımı da iyileştirebilir mi? Kim bilir? İşte abdest alıyor. Ellerine değen su ince bir yol bulmuş. Buraya kadar geliyor. Bu sudan bacaklarıma sürsem... ...iyileşir mi acaba? Zeynep doğru mu söylüyor? Bir denemeli. Aa! Ne yapıyorsun? Neden o sudan bacaklarına sürüyorsun? Sıcaktan bunaldın mı yoksa? Ee, evet biraz. Ne olurdu ben de şu Zeynep Kulun gibi yürüyebilseydim. Yürüsem, koşsam... ...başka hiçbir şeycik istemezdim sende. Daha ne zamana kadar anacığıma yük olacağım? Allah'ım! Seyit et nefisenin parmaklarından dökülen suyu zereleri... ...hissiz bacaklarıma sanki can katıyor. Can geliyor bacaklarıma. İşte, işte ayağa kalkıyorum. Bacaklarım duyuyor. Allah'ım! Kaşılacak şey. Nasıl kalkadıldın? Yürümek istiyorum. Yürümek, yürümek dur. Dur yardım edeyim sana. Hayır hayır ben kendim başarmak istiyorum bunu. İşte işte hala, hala Komşu kızı yürüyor. Komşu kızı iyileşti. Allah'ın gücü sınırsızdır. Merhameti ise sonsuz. Sevgili komşum, kızım yürüyor. Senin sayende, senin evinde yürüyor. Allah yürekten edilmiş duaları geri çevirmez komşum. Seyyidit Nefise, kızının iyileşmesini bizim için kutlu bir işaret sayıyorum. Bugüne kadar Hristiyan olarak yaşadık. Ama gördüm ki hak yolu İslam'mış. Bizler İslam'ın ışığında mahrum karanlık mağaralardaymışız.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 Seyret Nefis'e Seyret Nefis'e Seyyid Nefis Hazretleri Yürüyün yüzünüz pek zararmış Bu adamlar sizi nereye götürüyorlar evladım Beyimize götürüyoruz Beyimiz böyle beyimize emredin beyimize Fakat neden suçu nedir Söyle evladım ne suç işledin İnanın Seyyid Nefis Hazretleri Hiçbir suçum yok Yoksul ve garip bir kimseyim ben O adam sadece eziyet etmek için yaşıyor ne zaman birine zulvetmek istese çarşıya pazarı adamlarını salar Onlar da garip ve güçsüz insanları toplayıp götürürler Öyle zengindir ki Mısır hazineleri sanki onun elindedir Zenginliğinden kuvvet alır Bu defa da kurbanlık benim Ne olur benim için dua edin Firavundan farkı yoktur onun Korkmayın evladım Allah'a sığın. Sizin için dua edeceğim Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar Nerede? Getirmediniz mi o serşeri? İşte burada. Karşınızda. Hayır ne diyorsunuz benimle? Ben kimseyi görmüyorum. Aa, işte Yemin ederim Aa. ki o burada. Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar. Ah, gelin, işte bakın, <gülüyor> burada ben göremiyorum. Nasıl göremesiniz? Sizi görüyorum fakat onu göremiyorum. Eğer sizi görmeseydim kör olduğuma inanabilirdim Bu tıpkı hakikati görme işime benziyor yani Mevcut ama ben göremiyorum şimdi onu gör Çünkü gözlerim gaflet perdesiyle örtülü Çünkü kalbimin ışığı sönmüş Allah'ım eğer ben ne zalim bir adammışım Bağışla beni ağabey Bağışla kendinize de Bağışla Efendim Ağlamaz. üzülmeyin Gece efendim Sarkın. Asıl şimdi kendimi buldum Kendim mi Peki, söyleyin bana. Bu adamı buraya getirirken yolda dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Seyyed Nefise'ye uğrayıp duasını almak istedi. Biz de izin verdik. Nefise Hatun onun için dua etti ve dedi ki: Allahu Teala sizi zalimlerin gözünden saklar.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 bu çukurda ne nesi? Ağaç mı dikeceksin yoksa? Bana söyleseydin ben kazardım yeri. Kazmayla toprağı kazmak senin işin değil ki. Herhalde hurma fidanı dikeceksin. Hayır efendim. Fidan dikmeyeceğim. Ya ne işe yarayacak bu çukur hatunun? O benim kabrimdir. Kabrim? Peki ama neden? Yaşarken...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 İmam Şafii Hazretleri selamlarını gönderdi. Kendisi rahatsızlandı. Sizden dua istiyor. O bizden gençtir. Onun yolu İmam Malik'ten başka İmam-ı Azam'ın talebesi İmam-ı Muhammed'den geçmiştir. İlim derecesi çok yüksektir. İmam Malik Hazretleri'nin Muvatta'sını dokuz gecede ezberlemiştir. İmam Ahmed bin Hanbel de İmam-ı Şafii'den ders almıştır. Allah -u Teala kullarına fıkıh kapısını tekrar imamı Şafii ile açtı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e söylemeyiniz. Zira Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle doldurur. Hadisi şerifiyle İmamı Şafii'nin geleceğini bildirmiştir. Demek zamanın en faziletlisi rahatsızlandı da döşeklerde yatıyor. Kendisi için gece gündüz dua edeceğimi söyleyin. İnşallah tez zamanda döşekten doğrulur. Bugün daha iyiyim. Şükürler olsun. İbrahim, Seyide Nefise Hatun'un bizim için ettiği dualar kabul oldu. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. Söyle bana İbrahim, nefise tül ilm nasıldı? Hocam, seyyedet nefise yeryüzüyle ilgisini azaltmıştır. Vaktinin çoğunu yerin altındaki hücresinde geçirir. Seyyedet nefise dünya sevgisini besbelli bir yana koymuş. Çünkü dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır.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 İmam-ı Şafii hastaymış. İşittin mi beni Nefis Hatun? İşittim efendi. Senden dua istermiş. İmam-ı Şafii hazretlerinin talebesine de ki... ...dünyayı ilmiyle aydınlatan o büyük alim için... ...Allah'ın rahmetini dilemekten başka elimden bir şey gelmez. Efendim Muhtemen hazretleri...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 Dünyayı aydınlatan o büyük alim için... ...Allah'ın rahmetini dilemekten başka... ...bir şey elimden gelmez mi dedi? Evet hocam. Demek ki... ...bu dünyayla rabıdamız... ...sona ermek üzere. Söyleyin o ibadetleri... ...güzel nefisetül abideye ki... ...cenazemde... ...oda bulunsun. Halacığım...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 Talebelerin Elbet benim yokluğuma da alışılır Zeynep <gülüyor> Ne güzel Bugün de orucumu tuttum Şükürler olsun Rabbim İshak Efendi'den bir haber yok mu? Mektubum varmış mıdır? Kızım Gülsüm oğlum Kasım neredeler?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 ...beni kendi elimle kazdığım kabre gömün. <Gülüyor> Dünya hayatı... ...bir oyundan... ...bir oyalanmadan... ...ahiret yurdu ise... ...sakınacaklar için... ...elbet daha hayırlıdır. Benzi sarardı. Bir şeyler yapmalıyız. Düşünen ve hakkı kabul edenlere... ...Rableri katında... ...cennet vardır... İşte, işte, işte İsa kendi işte, İsa kendi geliyor. Hala, hala, enişten geldi. Nihayet geldi. Nefis Hatun, Hatunum. Geldin mi efendi? Çok şükür. Gelebildin çok şükür. Eşeden la ilahe illallah ve Muhammeden ve Resulü Seyyidet Nefisi Hazretleri Miladi 823 yılı Ramazan ayında Vefat etti İmamı ı Şarani Hazretleri Ehli beyt içinde tasarrufu En fazla olanı Hazreti Nefisi'dir buyuruyor Seyyidet Nefisi'nin türbesi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 Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.